Euzubillahimineşşeytanirracim, <Gülüşmeler> bismillahirrahmanirrahim. İstanbul'dayız. Nazankaya kardeşimizin evinde sohbete oturduk. Sene 1978. Ay 10. ayın 22. Ikinci günü ve pazar ertesi gecesi. Hicri sene 99. 99 Allah izin verirse kardeşlerimizle beraber sohbete başlıyoruz. Çünkü bu bantı İstanbul, Ankara, Muğla, Denizli, Aydın, Gonya, Kayseri, Develi, Yahyalı, Van, Erciş, Erzurum vesaire yerlerden istiyorlar.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 Ahlak kötü oldu mu, dağlar gibi ekin saplar bir kirbit mahvolup geliyor. Muhakkak ahlak lazım, ahlak ahminde. Ahri kainat efendimize soruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem, hadi sir bu bunlar. Ya Muhammed, en hayırlı ümmet bize haber ver, en hayırlı ümmetin hal ve selim ahlakı güzel olan. Ya Resulallah, yok mu? En eftal ümmetini. En eftal ümmetim, halim, selim ve hane halkıyla hoş geçinen ümmetim, hayırlı hayırlısı ümmetlerim arasında. Onun için görüyor, dolaşıyor, muhakkak ahlak hamideye ihtiyacımız oluyor. Geçen gün görüştük ya, Ravel Hasan, Hanil Hasan, Han Ebil Hasan ancet din hasan ele inne ahsan al hasan al huluk al hasan şeytiği geliştireyim çok Arap çok önemli excel tipçeyle giderim çünkü kardeşlerim daha çok faydalansın diye ran al hasan hazret-i hasan radiyallahu an efendimiz rivayet etti hadis bu mevzuya girsek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 kendine bir varlık, elmek ihtimali olduğu zaman o yazıya bakar, Allah'a karşı isyan ettiği için ağlar, ağlar, ağlar. O elbisesinin o kısmı o yazılar yaşla bastırılır. Bir gün bankında yatırkana tövbe ibadet ederken, Mevlamızı düşünü düşünüp gözlerinden Akan yaşlılar, aşağıdaki alanın üzerine tap tap tap tap yaşlıdır diyor. Acaba mundar mı ola, Müslüman mı ola, bursu ne ola diye sormuşlar. Ee, Hasan'ın günahkar, Hasan'ın gözünün yaşı. İlk ayında temizlensin şeyiniz belki kötü olur gözümden akta diyor. Anlarsan damlasın dünyayı kurtar. El yevme nehtimu ala etbahiyem. وَتُكَلِّمُنَا اِيْجِهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُنْ يَكْسِبُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَزِيمِ O gün de yevmine dâmet de, yevmi Allah sorduğu zaman cevap vermeden çekinecek, nasıl cevap versin, çok hata etmiş çünkü. Şöyle yapın hayır ya Rabbi ben onu yapmadım, yanlış yazmışlar onu yaptım. Bunun ağzına mühürü diyor Halif Hüc-ı Celal. Şerif de ağzına mühürü vuruyor Allah. Her ağza kendi kusurunu tıkır tıkır haber veriyor. Göz diyor benimle harama baktı, benimle günah söyledi, kıymet etti, iftira etti, benimle televizyona baktı. Şimdi en kaç çeşit günahlar vardı, eliyle fenalık yaptı, ayağıyla fena yollara yürüdü, bir bir haber veriyor. E, evde şahit olursa dışarıdan gelen ülkede <gülüyor> başka bir şey istemiyor ki. Yani boynu bükülüp kalıyor. <gülüyor> Halik-i Zümcelal, Celle celal kibrikten bir kıl çıkarak diyor ki ben de lehine şahidim. Ya Rabbi, ben de lehine şahidim bunun. E, o aleyhine şahitlik ettin. Söyle, bul bulayım. Söyle, ne oldu? Bir gün senin korkundan, senin korkundan azamet ilahiyeden kalbi titredi de yüzüne yaş geldi, yüzü yaşardı sana içini doldurdu da dışarıya çıkamadı. Yaş kiriye dağıldı ama bana diyedi bir, bir ticinet değdi. Senin korkundan ağlamadı dışarıya çıkmadan mı bana dedi benim korkudan sana derdi ha, insan valim yarattı derdi. Öyleyse bunu mahvettim Yani ittika lazım kardeşim. Hasan'ın Basra Hazretleri'nin yüzünden akan yaşlar da aşağıya döküyordu. Mübarek bu, bu yaşa da bunlar diyor, üstümüzü yıkayın, günahkar Hasan'ın. Böyle tevazuyla alınacak kardeşim, yoksa böyle e, kibirle olmaz bu. Ben konuştuğumu da geçti gitti haberiniz oldu. Abdülkadir Geylani Kudse Sirrahul Aziz beni Allah'a vasıl eden vasıta üç oldu. Üç şeyle Allah'a vasıl oldum. Geceleri ibadetle, gülümüzüyle, sıyamla, giraseti, ilm ile vasıl olamadım. Beni ahlak vasıl Allah'a Allah'a. Allah'a o yüzden kavuştum ben. Muslat makamına çıktın. Cem, cem makamına o çıkardı. Ne o diyor. Birisi diyor baştan diyor. Kerem ve sehah. Herkese ikram etmek sehavet ellerimi açmakla oldu bu iş. İkincisi. Tevazuula oldu. Men tevazuarafahullah ve men tekebbere Allah Kim tevazu ederse Allah onu yükselt. Kim kibr Allah onu yerlerin dibine indirir. Arkadaşlar Allah rızası için devasa olalım. Sahih olalım. Bir de selamet-ü bu döşümde diyor hiç bir düşünce kalmadı. Sırf Allah var bu diyor. Neden üyüldü oldu? Zikrullah şifa kulüp Allah Allah Allah diye zikride yine kalbim şifaya kavuştu. Yani ne hırs kaldı, ne tamah kaldı, ne kukul kaldı, ne hadavat kaldı, ne kin kaldı, ne kuz, ne hasetlik, ne kibir, ne riyâ, ne süm'a, bunları temizledi de, kalbim Allah'a kavuştu. Selametli satrılar olur. Su oturarsanız şuraya, ağzını tesburur. Şey? Rav Al-Hasen, Hazreti Hasan'ı Basri'yi bayit, Anil An Hasan, Hazreti Hasan, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem torunu. Torunu, hafidi Hasan, raliyallahu anh. Bundan rivayet edildi, hadis sahih. Bunun için ravileri alınır baştan. Daha efendim, Hazret-i Hasan kimi idi biliyorsunuz ya. Muhammed Mustafa'nın hafidleri. Hazret-i el murtazanın bebekleri, Fatımat-ı Zuhra'nın kuzuları, kuzuları, cennet Ala'nın Eala'nın gençleri, gençlere seyyideler, yani gençlerin o kadar Allah makbul ve mergub kullar ki Peygamberimiz onları bağırlarına bastı. Bir gün bir ihla. Geliyordu, çok güne geldi. Dihya diyelim işte, Dihyatul kelami, Cebrail aleyhisselam o suratta geldi. Sahabelerin en güzeli, en güzeli. Geldi oturunca, bizler otur verdiler. Hasan Hüseyin Efendimiz çok küçüklerdi. Cebrail'in e, koynuna arıyorlar böyle ceplerini. Ceplerini, ya Muhammed bilemedim, ne diyorlar bunlar? Seni dihya zannettiler de, hurma getirdiler de Sen de hurma getirdin mi diye arıyorlar. Ya Rabbi, Ya, ya Rabbi, Muhammed turunlarından beni mahcub etme. Cennete alaya uzan da hurma al da cebilerine koy, oradan hurma alarak dünyada yıkan cennet hurmalarını yiyen Hasan'ı.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 Menbere çıktı, dedi ki, ben hakkım olan hilafetten vazgeçiyorum. Al psikoloji, ne gidecek, ay, ben hilafet, e, geçti ama sonra bütün e, fitne sevindi öyle bir zıadır. Hasan benden, ben Hasan'danım buyurdu. Bilimden yukarı Hasan, e, Hasan'a benzer, bilimden aşağı Hüseyin'e benzerim ben. Büyülüp büyüyle onların vasıflarına tükenmez ne yapayım onun için halen bazın birisi bazı biriken güneş açacakmış ikindi geçiyormuş. Öyle aşın ki ben bir daha gördüm bunu Konya'da Beyiz Hacı Mustafa Efendi keşif keramet uzaktan böyle akardı. Gayr hocamız da varmış birinde Hoca Ziya Efendimiz'e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mevlu-u içerisinde kana kana kevser çetikini gördüm diye o hoca efendi öyle bir hoca idi. Ben inemiyorum dedi. Yakamı çekin kürsüden aşağı düşürün artık dedi. Albimin grupu dedi başka adamın elinde kığıranıyor mikrofon şeyi dedi. E tahammül edemiyorum ne yapayım dedi. Güneş de geliyor ikindi de geliyor ama ne yapacağım dedi. Demiş ki dedi zat dedi. Ben Hasan Hüseyin'den bahsediyorum. Güneşi geriye iade et demişti. gelmiş, günlüğü yıkılmışlar. Derhal aşmış, gitmiş dedi. Hı, hocam, öyle zartlar onlar. Bunu ne için konuşuyorum? Bunlar tuzulu olur. Yok, muhabbet edelim. Diye. Ehli beyt'e muhabbetimiz düşsün. Onlar canlarımız, sultanlarımız. Allah şefaatlerine nail inşallah. Rıval Hasan, an Hasan. an Hasan. İbil Hasan, Hasan'ın babası Ali el-Murtaza, bu rivayet ediyor. Hz. Ali radıyallahu hanım, menkubası menakıblar içinde birçok yeri tutmuş, söylemeyle neyle bitecek yeri yok, Allah şefaatine ne ailesin, başka çaremiz yok. Geçiyorum, Han Ceddil Hasan, Hasan'ın ceddi Muhammed Mustafa, sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem buyurdular. Ela inne ahsenel hasen. Güzellerin en güzeli dünyada. Güzellerin en güzeli. El kuligil Hasan. Kimin ahlakı güzel ise en güzel işinizdeki insan bu. Ahlak çirkin olduktan sonra, ahlak benim ahlakıma benzedikten sonra çok korkarım. Kulağımızdır. Ahlâkımızın ahlakı ah, bi ahlâkû bi-ahlâkille ve bi ahlak Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sırrına mazhar buyursun. Allah'ın ahlâkıyla ahlâklanın. Muhammed Mustafa'nın ahlakıyla ahlâklanalım kardeşim. Hiç kimseyi gayri görmeyiz o zaman. Ben şu de, meslekte de o büyük meslekte de şey Yolu, tarikatı şu, onun da hiçbir şey kalmaz. Hepsi vahdete kavuşur insanın. Ayrı ayrı görenler, kendi ayrı da onun için ayrı gayrı görenler. Mevla'yı seversek, severiz. Mevla'yı severiz. Hiçbirbirimizi ayrı görmeyelim. Çünkü, ''İnne men mu'minune ihva tahaslihu beyne ahaveikum''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 Acem yangal yok buna. Yani biz Türkük Türkleri müdafaa edelim, yanları kıralım, geçirelim diyor. Acaba hata ediyor mu? En büyük hata ediyorsunuz. Fırtlerin içinde kutbun ak var yani kutup. Değil. Evet, kutbun en başı ak tap. Kavsin aksan kutbun ula. Böyle zatlar var değil mi? Bunlardan bir öldürelim. Halife zülcelal Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem inanın içindeki kapkara demir, kapkara arap, Yani en kireç, en beyaz Türk, biraz duluk, biraz duluk, deresinde çimonta, Kürtler, çerkezler vesaireler bir araya geliyor imanlı işte. Halinde mü'mindir bunlar. Bunları birbirinden ayırmak büyük birah olur. Ya. Allah razı için hiç kimseye gayrı görmeyin. İnne ekramekum hindallâhi etkâkum. Halik'e sizin en mükerreminiz, benim indimde, benim indimde diyor Allah, en kıymaklınız, Allah'tan en ziyade korkanınız, ittika edeniniz, Evlamızdan korkanınız. Mesaj çıkartmayalım. Kimseyi kirik görmeyelim. Öne yaşayalım inşallah. Allah ahlakımızı ahlakı hamide etsin inşallah. Gayet bu. Ve 20 senedir görüştüğüm aldığım emir de bu milleti vahdata kavuşturmak. Birliğe kavuşturmak. Böyle çalışıyoruz. Herkes şayıhı ziyaret ettim ben elhamdülillah. Hepsinin gümrünü gördüm. Üstazımız da emreddi. Onlarla seviştik, hayrette kaldılar. Benim muhabbetime bir meşayika vardım. Simsiyah budakları kapkalın, e, kalan Gürzen'dan Muhammed, Abd Muhammed Seyed Muhammed Abdullah tatlı hocamızın babası Şik Arap. Onu e, halife tayin ettiği İbrahim Efendi vardım diyor bizden. Öyle canım istiyor ki satı ben üzümlerden, kara üzümü çok hoşlanır. Sen niye hoşuna kara üzüm, kara kirez daha takılır, kara kirez, büyük büyük kara kirez. Yani Allah'ın kara kirezi, ak kirezi, kırmızı kirezi, hevengi, bilmem vesairesi hep bunun üzümü, hep bunun mahsulü. Biz niye ayrı görüyoruz lan acaba? Ben onu takip edeyim, çok insanda siyah üzümü yemeği seviyor, bazı beyazı seviyor, hiçbir şey. Konu arkadaşlarım. kardeşlerim Allah rızası sizlerime iyi dinleyin. Abi onun ahlaktanı çıkışın inşallah. İslam dininde ahlak muazzam e, mevzu, muazzam bir alimdir. Bu bahiste yazılmış yüz binlerce eser elimizde mevcuttur. Hiçbir dinde ahlak bu kadar mükemmel olarak ele alınmamıştır. Bu bizim İslam dini kadar hiçbir dinde almamıştır. Üzerinde oturulmamıştır yazılardan okuyayım. Medeniyetin, yürüvvetin, insaniyetin, nezaketin, mutufkarlığın, muavenetin, kadirşinaslığın, hakiki mana ve ilmi, bu dinin samimi saliklerine bir ilahi birgidir. Artta zulüm almış türem yürümüş, zulüm almış, Yürümüş, yine değerlikleri türemiş. İnsanların vahşet ve karanlıkları karanlıklar içinde kalmış iken rasul i İslam, İslam Rasulü sahabelerine annenes radıyallahu an ala Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem la yu'minu ahadukum hatta la yuhibba li ahini ma buyurdu. E, Cihamü sayısı cilt 3 sayfa e, 442 vakale evan el müslümin men selim el müslümin min ve yedihi cilt 3 sahife 378 Sizden biriniz tam mümin olamazsınız. İyi dinleyelim bu engellet mevzusa. Ta ki kendi nefsini için sevdiğini din kardeşi için de sevmedikçe tam mümin sayılmazsınız size ne seviyorsanız mümin kardeşlerinize de onu sevmedikçe. Diğer bir hadis-i şerifte hakayık Müslüman Müslüman'ın hakikati insanlar onun elinden, dilinden selim ve emin olan kimsedir. Ne dilinden zahmet görüyor, ne elinden zahmet görüyor. Yani o Müslüm dinler, Müslüman diller Müslüman denir, bu Burada şunu hiç çekinmeden, kuvvetli olarak söyleyebiliriz ki bugünkü beşeriyet, bugünkü şu beşeriyet içinde bulursun. hakiki beşer e, namesi yerine bu iki hadisi, bu hadisi Muhammediyeyi sallallahu aleyhi ve sellem düstur kabul etsin, hiç anayasını aramasın, bu iki hadisi düstur kabul etsin, Sevdiğini, elin içini sevmek, elinden dilinden herkes el el selamette olmak. Bu iki hadisle amel etsinler, tam tatlı gitsinler. Nizam-ı alem en kısa zamanda düzelecek. Anlıyor musun? Mahkemeler rahat edecek. Hakimler dinlenecek. Hafishaneler boş kalacak. Dışarılardan çıkma misal hatırıma gelmiyor, bilmiyorum. Cazın mahkemesine diyor, vardım diyor. Hacısin Efendi hocamız, Kayseri Müftüsü 51 sene bazı, 51 sene bazı vermiş bize. Ee, öyle hakim olayını diyor. Hakim Arapça konuştu diyor. Siz veren taksi gelmedi, şu numaralı taksi Medine Münepereye yetişemeyecek. Hemen yazıverdi diyor, ee, bir buçuk saat sonra buraya buyurun ne diyor. Ne Arapça diye? bir buçuk saat sonra var diyor. Adamın biri eli arkasına bağlanmış taksının başında, gözünden siyim siyim yaş geliyor. Bana Arapça dedi ki, yolda muhkinenin tekerler patladı hocam. Affetmezsen ben çok büyük hesap ederler. Bunlar diyor ki, şöyle siz ne diyorsunuz? Benim öyle bir mazurat varmış, affediyorum. Bötrecek misin? Bötrecek misin? Onun için bir şey yazdı, inzalattı diyor. Öyle bir şey hukuku bulmasın bir daha, niye oradan malumat vermediniz? Telefon edilmedi bana. Bir fikre dini ayrı olan bir adam, duyuyorsunuz sonra diyor. Hacı Avni Bey kardeşimiz Adana'da mağaz berirken o saat bize haber verdi. Bir misafir olup diyor onlardan birisine diyor. Şöyle huzun başında oturuyoruz diyor, bir kuş geldi, şöyle yakında 14'e taş var attım diyor. Elimden tuttu, buyurun diyor, nereye? Buyurun bir yere gideceğiz, vardık mahkemeye diyor. Bu diyor kuşa kuşa taş attı, Cezasına ne? 5 lira dedi diyor. Kuşu incitmek doğru değil, oraya yarısı 5 liraya aldı diyor. Genye geldik oturduk diyor. Yahu sen bana kuşa taş atılmaz atma deseydin, Nasın ben nereyi sen beni götürdün de kendi paramı verdin de beni kurtardın buyur. Gibi sen olurdu buyur dedim. Gine gittik ha hakim uzun numara efendim bana yalanı talim ediyor yalan yürüdüğü cezasına mani ediliyor onu da bildik ya da bir şey de diyemsem adam arkadaşım yani. Bizim en büyük yapacağımız şeyleri onlar yapıyor. Cihan bağında insan nedir, matlu bir ins için. Ne senden kisse incinsin, ne sen bir kimseden incin. Kimseyi incitmemek, kimseden incinmemek lazım. Biz zatı örnek vereceğim. Ee, Adana'dan buraya hicret eden bir hoca efendi. Adana'da mağaz verirken, Mühti Musevbi'di. Bazılar onun başına biriken cemaata tahammül edemeyerek, hasetlikleri kabararak inmesi için valiye varmışlar. Neyindir? Bağız değil mi? Şehrin Kürseyi Şineyye. Adana'nın fabrikatörü, o oh, Hasan devletleri ne büyük teşkilat, tayyara, tutmuşlar, yarıya yazılmışlar Ankara'ya gidiyorlar müfti, ve vesair e, atılsın yerine başka tayin olunsun hmm. bir de mühendis tamadı var o varmış demiş efendim böyle böyle işapşuza geçtiler müftiyi plana hep atıyorlar çünkü size hakaret ediyorlar bunlar onu o için dedi onlar atmayın yarın gidiyorlar onlar bir grup oldular da bir, bir çık mu dediler ben yani duyuruyorum hissetmemedir gözlerinden yaş gelir. Bana finansier tavsiyesini getirsin Hasan Efendi ile Cemali ileci. Şöyle şöyle şöyle. Tavsiye diyor beni. Bugün Ankara'yındı yarın İstanbul'a. Geçeceğim ama baba ne bilir böyle? Dimi sarına yataydım. Ben. Yok hicret edeceğim çünkü ben yeni. Yine... Bir mesleke süluk ettiğim zaman, Ali Dede namında yedilerden mizat vardı, oğlum dedi bana, oğlum, Buyur. Öyle kadar şu dervişliği terk etmezsen, öyle kadar, sana bir vasiyet ediyorum, bunu devam ettir, ne senden kimse incinsin, ne senden bir kimseden incin, ben bu dervişliğimin muhafaza için, Bizim şehri terk sayır. Ben de sonra bu memleketi terk ettim daha ahiret. Ya e sen çocuklarımızı getirdi diyor. Ve adına. E yüzden hicret ediliyor. Yani öteki benden hiçmezdi. Biz nasıl? Dil bedest ala ki hac-i ekber Ka'be'yi Kabe-i bünnet haliliye hazerest. Bil nesar-ı kâhi-i ceriliye ekberest. Bilbedes daha var ki hacciyi ekberest. Bir gümül yapın ki o gümül yapmakla sevabı hacc ekber sevabı olsun. Bir gümül yıkmak, bir gümül yıkmak, bin defa meytullahı uçurmak gibi günah. Bundan haberiniz olsun yani. Neyin için hocam bu kadar böyle olur? Kabe'yi günnet halini azeres. Kabe'yi bina eden Azer'in oğlu İbrahim Aleyhisselam beyefendi. Lakin dil yahi celili ekberes. Kalbi yapan Halik-ül Züncelal ve yahi ilahi. El kalbi beytullah, el kalbi kenzullah, el kalbi arşullah. Yani Konya'da bir sohbetimiz vardı, o doktorlarla, mühendislerle, neyle, cemaatimiz çünkü ona göre geliyor, söz, gelen müşteriye göre geliyor, bir sakatlık oluyorsa o cemaattan oluyor, mağazamıza gelen, efendim, büyük kumaşlar istedim mi o verilir, kimisi de nazı ister, kimisi de ister, oluyor, yoksa yani iş o seviyede gider, süveydayı der, noktası çok büyüktür, biz onun, Nasıl gördüğümüzün bize nasıl gösterdiklerine daha hayranım Evde öde dinledim mut gibi alıyorum. Ama şimdi diyemiyorum ya müşterimim kalp bu kadar büyük. Gümüş yapmaya çalışalım gümüş kırmayalım hayattayız bir gümüş kırmayalım kimseyi incitmeyelim. Kimseden de incinmeyelim. Burada bir incelik var kardeşlerim arzuyla onu söylerim. Ne senden kimse incinsin? Babamın tasavvufuydı bu. Kimseyi incitmeme, incitmeme kolay bu. İrade incüsü yededir. Yani iradene muhafaza edin. Incidecek bile yapma. Ne sen bir kimseden incil, bir tek sana hakaret edince sen de incil diyeceksin. Bu kalbişi. Şey. Elinde değil ki incinmemek. İncilmen la fa'ile illa Allah sırrına mazhar olunca incinilmez, yoksa bizim gibi Allah'ım nasıl incinmek? Yani incinmemde nasıl incinmeyeceksin? Bu dereceye çıkan zatlar var, Allah onlardan bizi ayırma. Ya Rabbi! Şöyle şöyle göndereceğim size çok zahmetmeyim ahlak-ı hamide İslam büyüklere muhtelif şekillerde tarif etmiştir. Bir, Hasan'ın Basrı'dan ahlak, güzel ahlak, güler yüz, güzel ahlakların birisi güler yüz ve şanşan. Peygamberimiz kâime tebessümde kurulurlardı. Ve hayk ederler, tahtaha etmezlerdi. Ahlakı, eğer mensup ahlakın ahiyimse, ben buradalar da var hep onlar yazdı ya <gülüyor> başkelleceği <Hoş> yok. Bol insan, edravhan'a <gülüyor> bol insan, illerde seni sevimiye başlar. Bol bol birirsen, tabii bol bol yedirirsen, o da öyle bol insan. Men meni ezan, ezanı men etmek. kimse esiyat dokandırma. İmamı suyut eden, güzel ahlak. Güzel ahlak. Allah'tan gelen her şeye rıza göstermek. Hmm. nimetlere şükretmek. Belalara sabretmek. Bunlar hep hadisi karşılıyor. Ebne Adam, Melem yazabi kazayı. Felem yaskır ala belayı. Felem yaskır ala nuamayı. Fer yeltem israbben silah. Yabne Âdem, ey ya, hadis-i husim, ey oğlu. menlem yezabi kazayı, kazayı veririm de razı olmasınız. felem yesbir ala belâyi, bela verim de sabretmezseniz. felem yesbir ala muammâyi, ni'met veririm de şükretmezseniz, feleyel temiz, Rabben sevayi, benden başka bir Allah'a. Ya, eğer tevcit, apten abidi, fi bedeni, evi, villeti, evi mali, da istabil ha bıçak temizim, istahiyeti mi? El en ansbel ev ev enşra ev diyana. Ben bu bozup la konuşturun, işte tabi marfenle Ayrıldıktan sonra hasta Şimdi öyle olacak. şöyle koyayım. Ben isterim. size haber vereyim, doktor kayıl olmaz. Şimdi gideceğim, ben sana gece yarısına da gidesin sokak. Kahat çok, konuşmayı canım istiyor. Ben vücutumu unutuyorum. Vücutun da bende bir hakkı var. Peygamberimiz öyle buyuruyor, aileyin de bir hakkı var. Anne ve babanın da bir hakkı var. Gelen misafirlerin de bir hakkı var diyor peygamberimiz hadisinde. Bunu da uzatsakça uzun. Seleman-ı Fasil ile Ebü Terden'in arasında geçen hadis içeriği. Malum haliniz fazilet ma. Elâde evet, ben. Bir de bu korkutma hadisinin yanında bir de o hadisi var. O da hadis bucis. Milli eee اِذَا تَوَجَّهْتُ عَبْدًا مِنْ عَبِذ۪ت۪ bir kuluma teveccüh ettiğim vakitlarda o kulundan razı olacaksam, razı olmak istersen musibeten ki bedeniyim, bedenine bir hastalık isabet edilir. O benim lutfumdur. Ya işte biz kendimizi şimdi sahbeye yatırmış bulunuyoruz. Bilmiyorum sabredebiliyorum bile. Bir o kadar tehlikeli şeyler duyuyorum. İçerim razı oluyor. Elhamdülillah. Kurban olduğum Allah'a şükrederim. Şu bizim 21 senede evvelenir böyle. Yani evvelerler. Dostlarımız. Baktı da Hacı Şaben Efendi gibi büyük bir zatı o da dizini evvelet yürüyor. da Medine-i Tahire'de Hacı Ziya İttin Pakistan Mürşid-i Kamil'i bir milyon müridi var. Ayakları adaya dönmüş böyle. İki tane siyah sakallı derviş böyle dizini evvela yollardı. Çoşku ya Rabbi dedim. Geçlerim varmış, iyisin derimiş. Tahammül edeyim. Bağlı müzik çekiyor, hıcık tahammül ediyoruz. Allah'ımız sabri hesaplıyorsun inşallah. İzâ teveccühdü abden min agidi. Kullarımdan bir kuluma teveccüh etmek istersem, yani razı olacağsam musibeten fi bedeni, bedenine hastalığı isabet ettir. Teyfi veledihi, evut evladına ölümüne verir. Evladım. Can bir yavrum gitti dünyadan. Medine'ye müezzin istiyorlardı yani o Havuz Ahmed Efendi. Sesi muhrik, insanlar yatırdı yere, Kur'an okur, falan, kasibe okur, bağırmak gerektiği için. Allah rahmet etsin, 22-25 yaşında, nasıl oldu muza gandeyi nasıl oldu muza İçerimize manevi, buradan da mektup geldi. Bir sus serkildi, ölü ilim zannettik, herkese teselli vermeye gelenlere. Allah. Üstazımızı taziye yazmışlar, diyor, e, kendinizdeki olan hale iftihar etmeyin, meslekinizin semeresi olsa gerekir. Yani, fi veledihî, yahut evladına bir musibet gelir insan. Ey fî malihî, yahut da malı telef aleyhisselam gibi birden. E, bunun üçüne de, fes takbelehe, bir sabrın, cemilin, sabrı cemil ile karşılarsa bir kimse sabrı cemili haber bir efendim tasavvusca sabrı cemil ney tasavvusca sabrı cemil buradaki evladı mülenin babası kim olduğu dışarıdan girince belli olmayacak şekilde onlar gibi naşatlı oturursa yani sabrın dışı bu abı bile de ama hak sabır. Sabr-ı Cemil diyorum. Bak güzel sabır. O dışarıdan gelen adamın musibet sahibi kim olduğunu bilemiyor. Gözüyle gezdiriyor. O Mevlamız kalbine bir fiyozatı ilaliyet yok. Biz sabırsız. Ele naşadlı duruyor. Böyle karşılarsa benim verdiğim musibetleri. Fes takbele habi sabrin cemilin. İstahiyyü kü yevmen Yevmi kıyamette o haya muamelesi buyururum, haya ederim deyse sıfat olur haya. Yalnız Allah kullarımın haya ettiği muameleyi yaparım, onu azaba göndermenin için. Kulundan da tuttuğu günahı çünkü vücutuna hastalık veriyorum, savun ediyor, evlatına veriyorum yahut, yahut da malına veriyorum, hiçbir şey ile böyle bozulmuyor, Allah bir Allah'ı aldı diyor. Her şeyi Allah'tan verdi Böyle derken başka şey geliyor, şeyime, ben bunu bitireyim, onu da diyeyim. Evet. Musa Aleyhisselatü Vesselam'dan, unutursam Musa Aleyhisselam hatırladım, diyor ki, ''İstahyeytu yevmel kıyameti en ansibe lehu mizanen evvenşure lehu divane.'' O kulum için mizan da kurmam karşıma diken, ''Niye öyle ettin, sen şu günahın neye yedin, imam?'' diyor. İmeğe hayâ muamelesi duyururum, çünkü kulum yediğimi tarttı götürdü. Allah'ımızın verdiğini tartalım kardeşim, Allah tarttırsın. Hadis Üst Efendi hocamız, vaktin feridi bir alime de babama dedi ki bir dua daha ilave ettim duama dedi Şah Efendi dedi ne ilave ettim Allah çekemeyeceğim derdi verip de kalbim sana şıkra etmesin ya Rabbi derim diyor üç gün bir hal oldu o zaman hac ziftinin kalbi Allah bir yazdı diyor estağfurullah diyor ne isterim ya Rabbi benden bu kadar Çekemeyeceğimiz derdi verme ya Rabbi diyelim diyor ondan sonra diyor. Onun için arkadaşım Allah çekeceğimiz kadar versin, sabır lütfesin, hiç vermesin, sakat afiyetle yaşayalım. Ben Allah'tan bir şifa istiyorum, yakında gelecek bu inşallah. Çünkü niyetim bir hayır, kardeşlerime benim hizmetim çok oluyor senelerden beri, yine onlara hizmet edeyim diye Rabbimizden sahat istiyorum ama yok onlara hizmet edemeyeceğsem hizmet edemeyeceğsem Halik e zülçelal, iman-ı kamil ile ahirete irtihal eden zümraya ilhak buyursun inşallah Elhamdülillahi Rabbil Alemin Rızaillahi Teala El-Tasihah Hacı Hasan Efendi Kudüs'e Sirruhu Hazretleri'nin kendi sesinden, kalemdardan sohbetler sona erdi.